çevir geri geri atın teri adımları gidemez ileri geri gelir dost ama çok sık at ortada koyar satarlık seni yedi gelmez kimse seni terk ettiği zaman boşuna bekleme gözüm küs istedi yine sana yol aynı yine boş hayalim peşinde çürüyen ömür sana çok anlatırlar ama belki ki dostum bu yolda yürüyen ömür. bunu unutma hiçbir zaman bak bu yolda yürüyen ömür. yer yer altı sert apaka ben tek siz hepiniz lan fakat bak soğuk Yaşadığım yer, kana kanadığım yer, kana karışık şey, ter ter çok Manetan escort, açılır kapanır anne hani laptop Senin yaşında uçuyordum helikop Ter ver mikrofonu gel konsere On yere ne delik açarım biri headshot Gevezi bol ama bilen yok yok Telefona online ama beğeni stop hiphop Değil tipin değil işte kaçına giren kod Zor beni yenebilmek hem de çok Ya Yağmur ya Yağmur ya Yağmur ya Yağmur Sana kananı satanı bu tutanı şeytanın elini belimi ökemez Kalete kazanır her zaman Geri gelmez kimse seni terk ettiği zaman boşuna bekleme gözüm küs İstediğine sana yola yine yine boş peşinde çürüyor ömür Sana çok anlatırlar ama bil ki dostum bu yolda yürüyor ömür. Bunu unutma hiç bir Ama dert onlar def yukarıdan atarsın ki rap bombar Dumanı dumanı çeker Oturur konu bulur konuşur Başka bir boka yaramaz sorunu budur Gel. Kafanı yarısı boz Geriye kalanı kus vereyim paranı Push ne diyeyim kaşanı tut Bebeğimde filzi beton gibi konuşurum Ben susmadım ama sen sus Ya Yağmur, ya yağmur.